sana ve annene olan nimetini mi hatırla Hani seni Ruhul Kudus ile desteklemiştik ve yine seni Beşikte konuşturmuştuk ve yine aynı şekilde yetişkin çağında da insanlarla konuşuyordun ayetini alimler diyorlar ki bu da ahir zamanda indiği zaman olacaktır diyorlar Allah en doğrusunu bilendir ve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 Birincisi Buhari ve müslim'in Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini rivayet etmektedir. وَالَّذِي نَفْسِ بِيَد۪ي لَيُشِكَنَّ أَنْ يُنْزِلَ ف۪يكُمْ بِبْنُ مَرْيَمْ اِبْنُ مَرْيَمَ حَكَمَنْ عَدْلَ فَيَكْسِرَ الصَّل۪يبِ وَيَقْتُلَ الْخِنْز۪يرِ وَيَدَاءَ الْجِز۪يهِ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 Ebu Hureyre radıyallahu aleyhi ve sellem'den bunu rivayet ettikten sonra diyor ki, İsterseniz şu ayeti okuyunuz. Ve immin ehlil kitabı illa le, le yu'minenne bihi kable mevtihi ve yevmel kıyameti yekunu alayhim şehide. ehl kitaptan her biri ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir. Kıyamet gününde de o onlara şahit olacaktır. Yani Ebu Hureyre radıyallahu anh hadisi rivayet etti ve arkasından dedi ki isterseniz bu ayeti okuyunuz. Yani o dönemi Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği bu dönemin nasıl bir dönem olduğunu anlamak için siz Nisa suresinin 159. ayetini okuyun dedi. Hadis Buhari'de Kitabu ı ehadisul enbiya bâb-u İsa ibn Maryam. Meryem. Bebin'de geçiyor. Ee, i̇şte bu ehl kitaptan onların İsa Aleyhisselam'a ölmeden önce ona iman edeceğine dair Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın bu ayeti tefsir edir. Bu da ahir zamanda İsa Aleyhisselam'ın indiğinde olacaktır. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam gerçekten e, onun nübüvvet, nübüvvetinde Allah Subhanahu ve teala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 katlettikten sonra diğer insanların öldüğü gibi ölecektir. Yine Buhari ve Müslim Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın şöyle dediğini rivayet etmekte. Keyfe entum izâ nezle ibn Meryem fîkum ve imâmukum minkum. İmamınız kendinizden olduğu halde Meryem oğlu sizin içinize indiği zaman acaba sizler nasıl olursunuz? Tabi burada acaba sizin keyfe entum yani sizin haliniz nice olur? Burada bir müjde vardır yani Allah Resulü ve sellem, biliyorsunuz kıyamet alametlerinde birçok hadis bu lafızla geldi. Yani sizin haliniz nice olur gibi ancak burada Allah Resulü ve sellem, böyle bir övgüyle ümmetin o halini ee, överek sizin haliniz nice olur yani büyük bir müjdeyle e, ümmetini müjdelemiştir. Ee, hatırlayınız önceki derslerde ifade etmiştik. Demiştik ki Allah Resulü sallallahu aleyhi Allah Resulü sallallahu aleyhi sonra yani bizim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve haber verdiği en hayırlı dönem ashabın olduğu dönemdir. Tabiin ve teba'ut tabiin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve bu üç dönemi haber verdi.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 olmayacaktır demişlerdir. O yüzden Allahu Tealaüsselam keyfe entum izâ nezela ibn meryem. Meryem ibn imamınız kendinizden o olduğu halde Meryem oğlu sizin içinize indiği zaman acaba sizler nasıl olursunuz diyerek müjdelemiştir. Cabir bin Abdullah Rəşıl Allâhın Rasûlû Allah ve şöyle derken işitmiştir: "La tazelu taifetun min ummetyu yuqatiluna ala al haqq zahirin ila yômü'l-kiyâme." (Sûre 33) fe Allah'ın Ruhu ve Ruhunun Ruhu olan Allah'ın Ruhu olan Allah'ın Ruhu olan Allah'ın Ruhu Fe Allah'ın la, inna ba'dakum ala ba'din umara Tekrimetallâhi hâzihi l-ummeh. Ümmetimden bir taife kıyamet gününe kadar hak üzerinde çarpışarak muzaffer olmakla devam edecektir. Sonra İsa i̇bn Meryem aleyhisselam iner. Müslümanların emirleri ona gel bize namaz kıldır der. Bunun üzerine İsa aleyhisselam hayır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 daha önce büyük alametlerden bahsederken Huzeyfe bin Huseyd radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadiste o alametlerden birisi İsa aleyhisselamın inmesi olarak geçmişti. Yani daha önce bahsettiğimiz yine ders içerisinde Huzeyfe bin Huseyd radıyallahu anh'tan gelen hadiste İsa aleyhisselam da kıyamet alametlerinden orada zikredilmişti. Bu da Müslim'in fiten ve eşlatu sa'a babında geçiyor. İmam Ahmed Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan Resulullah aleyhissalatu vesselam min şöyle dediğini rivayet etmektedir. El anbiya ikhwatun li'allat ummahatuhum şatt ve dinuhum vahid ve ana evvelen nas bi Isa ibn Meryem ennehü lem yekum beyne ve beynehu nebiw ve ennehu nazil fe iza ra'aytumuhu fa'arifuhu Şöyle buyurur Aişe tebessem Ebû Hüreyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste aslında enbiyalar babaları bir kardeştirler anaları ayrıdır Aslında enbiyalar babaları bir kardeştirler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 İsa Aleyhisselam gerçekten İsa Aleyhisselamla ile Resulullah Aleyhisselatü arasında başka bir nebi yoktur. Ve yine Resulullah Aleyhisselatü ve ile yani Resulullah ve Vesselam'dan sonra kıyamete kadar başka bir nebi yoktur. Yine İsa Aleyhisselam vardır. En yakın olanınız benim demesi budur. Ancak İsa Aleyhisselam biliyorsunuz ee, Resulullah ve Vesselam'dan önce Allah Subhanahu ve Teala kendisine kitap indirdi.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 Bizim eee İbn Cerir et-Taberi ve İbn Kesir rahimehullah bunların dikkat ediniz lafızları hep şöyle mütevâtir olarak yani ahad gelip gelmemeleri, hadisin ahad olup olmamasını e, hiçbir şekilde bakmamışlar on, onun mütevâtir olup olmadığına yani sayı olup olmadığına bakmışlardır dolayısıyla bu haberlerin mütevâtir olduğunu söylemişlerdir. Bundan sonra bu sözünden sonra İbn Kesir konuyla ilgili 18 tane hadise işaret etmiştir. Sıd Sıddık Hasan Han rahimeullah diyor ki İsa Aleyhisselam'ın inmesiyle ilgili çok hadis vardır. Şefkani rahimeullah 29 hadis zikretmiştir. Şefkani rahimeullah 29 hadis zikretmiştir. Bunlar içinde sahih, hasen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 Akidesinden uzak bu kimseler maalesef. Ee, üvey babası döneminin ileri gelen mutezili alim, e, alimi olan Ebu Ali Cübbe'i. Ebu Ali e, Cübbe'i'nin evinde büyüdü ve ona talebe oldu. Ona talebe oldu. Yani Eccübbe'i onun üvey babası ve hocasıydı aynı zamanda. E, Ebu Hasan el 40 sene mutezile mezhebine tabi olduktan sonra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 Aleyhisselatü Vesselam'le de konuşmuş, ee, en son ölecek sahabedir derse geridir diyor. Yani e, onu bu ümmetin ferdi ve hatta bu ümmetin en hayırlıları kimlerdi? Sahabelerdi. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam tabii ki sahabeden daha hayırlıdır, daha faziletlidir. Ancak onun bu duasına karşılık o bir sahabedir demiştir. İmam-ı Zhebi Rahimahullah.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 Bize kendini tanıtır mısın dediler. Sahabeler dediler ki ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Bize kendini tanıtır mısın? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle dedi. Naam. -an, ana davetu Ebu İbrahim'e buşra ahi İsa."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 Ve هذه Allah'u a'lam ve sallallahu ala nabiyyina Muhammedin ve ala alihi Muhammed. Subhanaka Allahumma ve bihamdik. Eşhedü an la ilaha illa ent. Estağfiruka ve atobu ilayk. Esselamu ve rahmetullahi ve barakatuhu.